Seçaden kumlardı, devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan esanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbi, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek gecele dualarımız geri gelmeyen dualardı.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 Ey abvede yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya leyl susa, ultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü başta Muhammed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 Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu gündeki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı o, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatiha'la Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. iyiliklerle gel güzelliklerle gel ademoğulları. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ıtrı bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayışzade Osmanlılar. Natini galip kılsın. Mevlidini Süleymanlar. Sütunları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 Çöl Gecelerinden Yanık Türküler Yapan Kızlar Sancağını Saçlarıyla Dokusun Bilal'i i Habeşi Sustuysa Ezanlarını Davud dokusun. Konsun Yine Pervazlara Güvercinler Huhulara Karışsın Aminler Mübarek Akşamdır Gelin Ey Fatihalar Yasinler Gelin Ey Fatih hala Yasinle